Ve على آله وأصحابه أجمعين. <مم> قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما Sadakallahu alazim. Vadalla fana resuluhu en nebi'l kerim. Subhaneke la ilme illa ma allamtana. Innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahmelena illa ma fahhamtana inneke entel cevvadul kerim Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri zahlül uqdetem min lisani Yefkavu Kavli. Allahum ve etslim na fahmen Nebiyiin ve hifza Mursalein ve ilhama Melaiketil Mukarrabi. Amin. Ve قال النبیو صلى الله تعالى عليه وسلم اَخْضَلُ الْاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَال اَوْكَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تعالى عليه وسلم aziz ve muhterem müslümanlar belli düşünceden hareketle Yani eskilerin ifade ettiği gibi li hikmetin taktizi yani gerekli kılan bir hikmetten ötürü bir şeyi ki Cuma'da bir veya her Cuma tekrar ediyor belki size zayid de geliyor ama bilesiniz ki her şeyin bir hikmeti var aşağı yukarı 15 yıla yakın belki 15 yılı da geçti tam ciddi bir hesap yapmadım Cuma günleri bu cami şerifte vaaz ediyoruz çok değişik mevzular geldi geçti Allah ömür verirse fırsat verirse daha başka mevzular da görürüz ama bir müddetten beri burada cuma namazından önce yaptığımız derslerimizin mevzu Yunus suresi i celilesidir malum Kur'an'da 114 sure var o 114 sureden birisinin adı da Yunus Yunus Suriye Celilesidir niye yani böyle bir yol tutuyorsunuz biliyoruz ki Müslümanlar olarak İslam'a inanmış ümmetin ümmeti icabet kısmında olan kişiler yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam için Vakı olan davetini kabul eden kesim olarak peygamberimizden sonraki ümmete ümmeti Muhammed diyoruz bu ümmet de ikiye bölünüyor bir kısmı ümmeti davettir henüz çağrıldığı halde gelmemiş cevap vermemiştir bekliyoruz bir gün müsvet cevap verecek henüz İslam'ı kabul etmemiş, o şerefe nail olamamış ama Müslüman olması için de önünde hiçbir engel bulunmayan insanlar bu ümmetin davet edilen kesiminde kalıyorlar, ezici çoğunluğu teşkil ediyorlar. Güç ve kuvvet ne hikmetse ellerinde. Bir de ümmetin ümmeti icabet dediğimiz Peygamberimizin davetini kabul eden, İslam'ı kabul eden ve ümmetin daveti kabul eden kesiminde yer alan insanlar var. Hepimiz vazifeliyiz de hiç olmazsa bu icabet eden kesimin bir görevi var. Diyorsun ki ben Kur'an'a inandım, Allah'ın kitaplarının tamamına inandım son ilahi kitapta Kur'an-ı Kerim'dir. Kelamı kadim diyor halk. E peki inandığın bu kitaba karşı hiçbir bir görevin yok senin yani? Mutlaka görevlerimiz var. İnandım demekle bırakmazlar bizi. O inancının gerektirdiği bir kısım vazifelerin var. Diyor İslam Kur'an da bunu ifade ediyor yüce peygamberimiz de bunu tatbikatıyla ortaya koymuş nedir bu? biz bu kitabın tamamından sorumluyuz 6666 ayet Allah'ın zemahşerinin tadadına sayısına göre belki kolaylık için böyle bir rakam farklı rakamlar da var bazı uzun ayetleri bölüyorlar ikiye bölüyorlar. Bazıları o uzun ayeti tek sayıyor. Rakam aşağı yukarı oynayabilir. Neticede bir değişiklik yok. Biz bu Kur'an'ın kaçta kaçından sorumluyuz? Yani bir Müslüman çıkıp da efendim benim sorumluluğum mesuliyetim elemtere keyfeden aşağısına aittir tarafından aşağısından sorumluyum yani öbür taraflar beni bağlamaz diyen bir Müslüman olur mu veya böyle diyen kişi Müslüman sayılır mı biz bu kitabın tamamından sorumluyuz peki içindeki hükümlerden sorumlusun yani yapılması gerekeni yaparsan eşini alacaksın sevabını alacaksın Yapmadığım takdirde de cezası terettüp edecek. Ve bilmediğim bir şeyden dolayı nasıl olacak bu iş? Efendim ben bilmiyorum öyleyse yanlış da olsa bana ceza vermezler. Efendim elektrik kağıdı geliyor fatura, su faturası geliyor, bilmem vergi ödeme zamanı geliyor. Sen dalıyorsun, unutuyorsun, maliyece gözünün yaşına bakıyor mu? Sen bilemedin tarihi, unuttun. Vakit geçti. E, gecikme zammı koymayalım diyorlar mı yani? Niçin bilmiyorsun? Bilmiyorum demek kadar büyük bir suç olabilir mi? Bir Müslüman için. Hem inanıyorsun bu kitaba hem de bilmiyorsun. Bu affedilir bir şey değil. Hep tekrar ediyorum. Bu 114 surenin tamamını vakit ayırarak zaman ayırarak ya okumaya ehlinin önünde oturup okumaya mecburuz vakit ayıracaksın en değerli vakitlerini ayıracaksın ve Kur'an'ın tamamını anlamak üzere okumak üzere oturacaksın ya da ehlinden dinleyeceksin bir şey yapacaksın ben bu kitabın tamamını da okumam tamamını da dinleme. E nasıl yaşarsın sen bu kitabı zaten yaşayan kaç tane kaldı ve yaşadığını zannedenler de kaçta kaçını yaşıyorlar onun için diyorum ki hiç olmazsa Allah'a karşı bir özür dilerken ya Rabbi evet kitabının tamamından sorum duyduk, tamamını okumaya veya dinlemeye de mecburdum yapamadım ama bir sureyi dinledim hiç olmaz. E bunu da diyemezsen ahirette inandığım kitaptan bir sureyi başından sonuna takip ettim dinledim de diyemezsen benim söyleyecek bir şeyim yok ne söyleyecekse Rabbin söyleyecek bu bu kadar önemli onun için cemaat olarak şunu söylemeyin yani işte bizim için daha lüzumlu konular var Kur'an'da hangi ayettir ki... ...o lüzumlu değil? Lüzumu olmayan... ...bir ayet Kur'an'da olur mu? Kur'an'da olan bir ayeti... ...dinlememek söz konusu olabilir mi? Ama... ...niye biz bu felsefeye varıyoruz? Biliyorsunuz... ...bu memlekette... ...karanlık dönemler var... ...bunlar bitmiş değil... ...yeniden... ...açılıyorlar, yeniden canlanıyorlar... 1912'de azıcık tarih, 1912'de Avusturya-Macaristan Veli Ahtı'nın bir Sırp tarafından öldürülmesi üzerine bir patlama noktası, bir bahane Birinci Dünya Savaşı çıktı. 1912'de. 1914'te zayıf olmasına rağmen Osmanlı Devleti bu savaşa katıldı. Zamansız ve gereksiz bir katılma. Hiç de hazır değil. Ve üstelik devleti o gün asıl sahipleri değil. Emanetçiler idare ediyor. Başta bir padişah var. Kukla göstermelik. Usulen imzaları o atar. İttihat ve Terakki Partisi yani Yahudinin uşakları onlar devleti idare ediyorlar. Ne gibi? Bilmem ne gibi işte filan. Siz değerlendirin. 1918'e geldik. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi yorgan gitti, kavga bitti. Hedef bir cihan devleti olan. 25 buçuk milyon kilometre karelik bir arazi üzerine yayılmış olan bu cihan devleti çöktü ve hala gürültüsü duyuluyor o öyle bir çöküş ki o çöküşteki gürültü hala bitmedi hala çöktü 1918'de bizim açımızdan birinci dünya savaşı bitti eee gerilene kaldı Mısır'a dediler ki bu kadar büyük toprakları idare kolay değil. O müstevliler, o işgalci güçler, o yıkıcı devletler dediler ki Mısır'a mesela siz Osmanlı'dan kopuyorsunuz, bir devlet oluyorsunuz. Küçük küçük devletlere bölüyorlar Osmanlı topraklarını. Bugün o tek devletin hakim olduğu toprakların üzerinde kırkı aşkın devlet var her birisi bağımsız devlet olmuş bu küçük devletlere bir görev verildi ama bir görev verildi enkazı üzerinde kurulduğunuz toprakları üzerinde kurulduğunuz o büyük devleti o cihan devletinin bütün izlerini sileceksiniz ona ait taş üstünde taş bırakmayacaksınız göreviniz bu varsa yürürlükte ne varsa değiştireceksiniz şu kolundaki saatten, eskiler Alaturka kullanırdı biliyorsunuz duvarındaki takvime kadar her şeyi değiştireceksin medreseyi yıkacaksın yıkamazsan ona zıt bir işte kullanacaksın onu. mesela efendim, orada bir Amerikan var ya içki dağıt ilim dağıtılan yerde içki dağıt Çeşmeleri yıkacaksınız dediler. Yıkamadınız suyunu keseceksiniz. Her şeyine kadar bir yerde Kadişah'a ait bir tura, bir imza gördüler bunu hemen kazıtıyorlar böyle. Onun izi olamaz diyorlar. Ve hakikaten bu görevi alanların arasında belki başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ben şimdi çözemiyorum şu anda. 700. yılında Osmanlı'ya sahip çıkıyor. Bunun altında yatan şeytanlık nedir? Bunlar Osmanlı'ya sahip olmaz. Ne manada sahip çıkmaktır bu? Geliyor. Şimdi uzatmayalım. <gülüyor> Getirdiler. Bir işi başardılar. Kur'an-ı Kerim'i Türkçeleştirmek istedi olmadı ibadeti Türkçeleştirmek istedi olmadı o gün denedi bugün deniyor tutmaz bu mümkün değil bir defa mümkün değil bir şeyi başardılar bu Müslüman milleti Kur'an'a karşı ilgisiz hale getirdiler bu millet Kur'an'a karşı hiç ilgi duymuyor hiç ve ilgi duymadığı bir şeyi de bilmiyor tabii. Ne ilgimiz var kitabımıza karşı, ne de bilgimiz var. İşte bunu başardılar. Ve başarmaya da çalışıyorlar hala. Efendim filan yerde bir Kur'an kursu var. Duyduk ki orada 30 tane talebe var. Onu nasıl kapatırım diye çalışıyor. 16 öğrencisi var bilmem filan yerdeki bir kursun. E Kur'an kursu neymiş gidiyor adam? Bunların altında korkunç illetler yatıyor. Onun için o karanlık günlerde bir şey olduğunu anlatmak istiyorum. O günün üleması boş durmadı. O günün üleması boş durmadı. 3 Mart 1924'te medrese kapatıldı. Yani akli ve nakli ilimleri bir arada götüren, müsvet ve manevi ilimleri bir arada götüren medreseyi kapattılar. Kapattılar ama... O açık olduğu günlerde yetişen bir kısım adamlar var. Memleketin her köşesinde eski medresenin yetiştirdiği adamlar. Bunlar ne olacak dediler. Bunları da üçe böldüler. Böyle son derece kararlı, davasından en küçük bir taviz vermeyeceğine inandıkları kişiler temizlediler. Bunların hakkı iptir dediler, kılıçtır dediler, kurşun dediler. Onlar her sabah kalkıldı. Sultan Ahmet Meydanı'nda bir cesedin sallandığı görüldü. Ona bakan da içeri alındı. Öyle, ve bakamazsın başını çevirip de. Bu niye asıldı ya? Ne oldu bu adama? Sormak yok. Bak bak. Yürü geç Beşiktaş Meydanı'nda birisi sallandı. Bilmem nerede birisi. Memleketin her köşesinde. O kararlı ulema bitirdi biri böyle gitti. Geride kalanların üçte işte birine de biraz laf anlatmak istediler. Baklar onlar da ısrarlı. Sizin bu ülkede yeriniz yoktur dediler ve onları sürgüne gönderdi. Yeryüzünün en güçlü adamlarından birisi. Yeryüzünün diyorum ya. Yani, en güçlü adamlarından birisi son Sonşehiristan. Tokatlı Mustafa Sabri Efendi Yunanistan'a sığınmaya mecbur oldu vuruldu Yunanistan'a gitti. Oradan da Mısır'a geçti. Ve orada da can veriyor. Suçu ne bu adam? Ne suçu var bunun? Müspet ve manevi ilimleri ciddi manada biliyor. Ve İslam'a müdahale ediyor. Onun önünde İslam'a kimse toz konduramıyor. Sen yaramasın dedi. Gitti o oraya. Öbür bir kısım herhalde benim gibiler var. Bazı zayıflar devlet hayatında görev verdiler bakanlık verdi genel müdürlük verdi paralı şöhretli bazı işleri verdiler onları da bünyelerinde erittiler ve böylece bitirdiler bu işi bitirdiklerini zannettiler 1980'li yıllarda bir baktılar ki bunlar bitmedi yeniden filizlendi bunlar. işte yeniden 3 Mart 1924'te olayı var. O kapatma olayını tekrarlamak üzere işte bir iki sene önce bir daha kapatma kararı çıktı. O öyle yasak kararı değil de eğitim sekiz yıl oldu. Demek suretiyle kapattılar. Budur yani. Elli yıllık emeksele girdi. 1950'de Türkiye'de üç tane imam hatip okulu açıldı. Kayseri'de, İstanbul'da, Konya'da 50 yıllık İmam Hatip Okulu'na bu seneki müracaat biliyor musunuz? Fatih Çarşamba'daki en eski, Türkiye'nin en eski okulu İmam Hatip Okulu'na sadece 7 kişi ediyor. Sadece 7 kişi. Ne diyecek bu şimdi? Ben kapatmadım ya, okul açık. Halk sevmiyor diyor. Evet, bu halk sevmiyor. Yalan söylemiyor onlar tekarlık samimiyetsizlik bizde evet ne olacak yani sen çocuğunun istikbali derken neyi kastediyorsun paralı bir iş elde ederse o istikbalini alıyor velev ki kafir olsun cenneti gitsin kaybolsun işte bu millet olur tak böyle kuzu gibi Müslümanlarsınız şimdi kuzu hiç itirazınız yok beni dinliyorsunuz de zannediyorum öyle zannediyorsunuz siz hoca da öyle görüyor bizi bak bunlar beni uslu uslu dinliyorlar ve her dediğimi de kabul ediyorlar vallahi inanmıyorum size billahi inanmıyorum ister de ister darılın hiç darılmayın inanmıyorum size niye ya sen nasıl elinle mektebini kapatıyorsun sen çocuğunu kurangosuna niye getiremiyorsun sen Allah'ın kitabını okutmak, öğrenmek bir adamı aşağı hale mi getiriyor? Seviyesiz ama, Kur'an bilenler aşağılık kişilerdir, inancını taşıyor bu cemiyet. Maalesef. Kim? Bu camileri dolduran adamlar. Sanaler öncesi bir şey söylerdim, küserdiniz bana. Onu galiba tekrarlamak zorundayım. Bu camileri diyordum, çok kızıyorlardı. Namaz planî kafirler dolduruyor. Gene tekrar ediyor. Yine tekrar ediyor. Adam namaz kılıyor ama namazın kökünü kabul etmiyor ya. O namaz kılan adama miras taksimini yapalım desem, baban öldü. Gel mirasını dönüştürelim. Erkek Müslüman oldu Tabii tabii evetmiş. Ata göre mirası bölelim diyor. Niye hissesi çok? Kız kardeşine nispetle tam alacak kıza yanaşıyorsun. Bak sen Müslüman bir hanımefendisin. Hacca da gittin olmaz. Memleketin kanunları var mı? Azla pay almak için İslam miras taksimine gelen adamın da dininde şükürler. Tayını artırmak için geliyorsa onun dininde de hayır yok. Öbürü de efendim payım eksik olmasın diye öbür tarafa gidiyorsa onun dışında da var. Olmaz. olmaz. Böyle gidilmesine karanlık dönem diyorum ya o 18'den sonra dilemağı boş durmuyor Allah rahmet eylesin ne kadar imkan bulduysa hakkı söyledi doğruları söylemeye çalıştılar vaaz ettiler nasihat ettiler fakat açıkça İslami hükümleri söyleyemedikleri için önemli bir şey söylüyorum burada söyleyemedikleri için böyle bir hikaye buldu bir kıssa buldu, güzel bir fıkra buldu, onu anlattı, bir hikaye anlatıyor cemaate, o hikayenin içine söylemek istediğini sakladı. Hani bazı çocuklar hap yutmaz, bir lokma peynir alırsınız, o peynirin içine hap koyarsınız, peyniri yutuyorum zannediyor çocuk, hapı da yutuyor arada. Eski ulema böyle kıssalarla İslami gerçekleri söylemeye başladılar. Ama uzun sürdü bu. Şimdi bu cemaat vaaz deyince ne bekliyor? Kürsüye çıkan vaaz ya hikaye anlatmıyor diyor bu adam. Hikaye dönemi bitti diyorum ama. O bir dönemdi, bir mecburiyetti, başka türlü mümkün değildi. O uzun zaman sürdüğü için camideki cemaat şimdi faizden bahsettiğinde ya vaazın faizlerine ilgisi var diyor. Bana anlatsana güzel bir kısa güzel bir anlat bana. Bırak şu faiz esanı. Kadın çalıştırıyorsun günaha giriyorsun. Bırak bunları diyor ya. Bana bir hikaye anlat. Güzel bir hikaye anlat. Peki bana işte şu duayı oku. Şu tesbihi çek. E bunları da söyleyeyim. Ama gel bunun yanı sıra sana başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi cemaattan bazen itirazlar alıyorum. Diyorlar ki böyle Kur'an'dan sureler seçiyorsun. Evet. Evet şeyler anlatıyorsun ki günlük hayatımızda muhtar olduğumuz şeyler bunların içinde yok. O öyle görüyor. Öyle zannediyor. Biraz işte şeyden bahset. Diyelim ki namazda sehir secdesini gerektiren haller. Lahut da biraz abdestten bahset. Ben de yarı şaka yarı ciddi diyorum ki henüz sizin sıranız oraya gelmedi. Ne demek bu? Gelmedi ne demek bu? kişi önce iman edecek bu söyledikleriniz imandan sonra yapılması gereken işler daha biz iman işinin tamamlandığı kanaatinde değiliz evet bu cami cemaatı değil mi bu cami cemaatı değil mi Allah'ın kitabıyla savaşanları omuzlarında taşıyanlar bu cami cemaatı değil mi alabildiğine din düşmanlığı yapanlarla sarmaş dolaş olanlar dost olanlar ben nasıl inanayım şimdi ama yine de başka bir varlığım yok yine de varım yokum sizsiniz eksik tamam yine sizsiniz yine en büyük değer kaynağımsınız. ama kendimizi de bilelim ya böyle birdenbire baş köşeye geçip ben evliyaullah'tan oldum halbuki Allah'ın divanında yazılısın. ama evliyaullah'tan oldum deme bana işte ben bir sure duyurmaya çalışıyorum Kur'an'dan tamamından sorumlu olduğumuzu unutmayın bu kitabın tamamından sorumlusun. içinde ne kadar hüküm var hepsinden mesulsun arkadaş o e işte şimdi mesela Ramazan geliyor benim de içim gıdıklanmıyor değil gıdıklanıyor büyük kafileler halinde insanlar umreye gidiyorlar Umre'nin aleyinde değilim, bak yanlış anlamayın. Haccın da aleyinde değilim. Şu adamı ben merak ediyorum. Karası bir çukurda can çekişiyor. 60'lar onu bir çukura can çekişiyor. Oğlunun bilmem kanlar vücudunun nerelerinden boşanıyor. Tam bir perişanlık içinde ailesi bu beyefendi hazırlanıyor, Umre'ye gidiyor. Ya o can çekişen karını hiç düşünmüyor musun sen? Vallahi bir imansızlık kanseri içinde bu millet. Buradan ne sıfatla kalkıp gidiyor? Sen bu paraları, bu evindekilerini Müslüman yapmak için harca. Evinde dinden uzaklaşmış, kopmuş insanları var. Karın, oğlum, kızın, torunun. Bunları Müslüman yapmak için bu umre parasını harca. Bunları tedavi ettir, yaptırsana. Oh, kemali saltanatlar bunun en güzel aynasını görüyorum bu insanları tanıyın bu dindarları tanıyın nerede tanıyacaksınız birkaçıya şey söyleyeceğim size birincisi bayram sabahları mezarlıklara buyurun bayram sabahları hani ölüleri ziyarete gidiyorlar Allah aşkına mezarları ziyaret eden o adamları bir dolaşın o kadınları o çırıl çıplak o kot pantolonlu kadınları kızları bir görün bunun mezarlıkta ne işi var bu ne demeye geldi bu? kendini teşhire gelmiş defile yapıyor mezarlıkta efendim babası annesi hacca gidiyor umreye gidiyor gidin havaalanına bu hacıları umrecileri uğurlayanlara bir bakın senin bu neyin? Bir sor bakayım. Bu seni göndermek üzere gelen şu genç hanım, şu orta yaşlı hanım senin neyin? Benim kızım. Vallahi ölürüm de kızım demem ya. Ölürüm de bu benim kızımdır demem ya. Utanın Allah'tan ya. Yani her cuma niye illa Süreyi Yunus'tan gidiyoruz diyorsun... Yeni gelenler var, mevzu bilmeyenler var, nereden gidiyor hoca diye onlara da bir ışık tutsun diye yani bu şeyi söylüyorum. Ama yara son derece büyük yani. Yama gayet küçük, yara büyük. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sıramızdaki ayetlerde, geçen dersteki ayetin neali? Yoksa onlar Muhammed bu Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? Em yekulu neftera Bunu o iftira yoluyla ileri sürüyor. Allah böyle bir kitap indirmemiştir, nizal etmemiştir. Allah indirdi diyerek Muhammed Allah'a iftira mı atıyor? Tam tersine diyor, öyle değil. Bunlar bilemedikleri, kavrayamadıkları bir şeyi inkara kalkışıyorlar kavrayamıyor nasıl kavrayacak? Arapça Elif La, Mim, Arapça anlatsana göreyim seni Evet. Kureyş'in Enfasi konuşan kureyşiler, bir şey diyeyim bu ne demektir hani atıyorsun tutuyorsun Muhammed söyledi bunu sen de bir söyle gücün varsa sen de söyle bilemediklerini inkar ediyorlar diyor Cenab-ı Hak kavrayamadıkları şeyi inkar ediyor bilmemek bir şeyi bilememek onu inkar etmeyi gerektirmez ki ya ben Allah'ı göremiyorum e sen aklını görüyor musun? yok sen delisin madem ki görünmeyen şey yoktur sen de aklını göremiyorsun senin aklın yoktur sen delisin desen adam küplere biniyor öpünde münazım et, ben deli olur muyum? e göster göster Nerede bu akıl denen şey? Ruhun nerede? Bir göster bana bakayım. Görünmüyor diye yok olması gerekmez bir şey. Senin gözünün ölçüsü ona göre değil. Ziya Paşa'nın çok güzel bir beyti idrakin ve ali bu küçücük akla gerekmez. O yüce şeyleri diyor bu küçücük, küçücük akıl kavrayamaz. Güzel de bir misal. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Her terazinin bir tartma kapasitesi var. Üzerinde yazar 30 kilogram, 50 kilogram, 31 kilo koyarsan tartmaz. Terazi tartmak içindir. Ama tartacağım miktar belli. Ona fazla yük vurursan gözün göreceği şeyler belli. Aklın kavrayacağı şeyler belli. Daha çoğunu istesen yokum der. Ben burada yokum. Ben anlayamam. Ben göremem diyor. Şimdi o kadar cahilane gidiyor bu insanlar. Madem varmış niye görünmüyormuş? Sanki onun gözü her şeyi görmeye müsait. Bunlar da böyle bilemedikleri şeyi yalanladılar diyor Cenab-ı Hak. Ve eh, ben hürriyet veriyorum diyor Allah. İradeleri ellerinde tam bir hürriyet içindeler. Ve minhum men yu'minu bu putperestlerden, bu inkarcılardan bir kısmı var ki o Kur'an'a iman ediyorlar. Önce putperesti iman etti, muvahhit oldu tabii. Sahabe-i kiram gibi ve onları takip edenler gibi. Kimisi inanıyor. İnanmak isteyen için hiçbir engel yok. İnanamıyorum efendim, niye? İnanan nasıl inanıyor da sen inanamıyorsun? İnanmak için bir engel yok. وَمِنْهُمْ مَنْ la يُؤْمِنُوا Onlardan kimisi de var ki bir kısmı da var ki bu kitaba inanmıyorlar diyor Cenab-ı Hak. İnananı ben arkasından dürtmüyorum. İnanmayanın önüne de ben bir duvar örmüyorum. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَفِرْ İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor Cenab-ı Hak. Gavurlukta da bir hürriyet var, kafir olma hürriyeti de var, Müslüman olma hürriyeti de var. Ama bizim hürriyetlerimiz alındı hayır. Niye alındı? Asıl iman kalbidir. İmanın iki rüknü var. Daha önceki derslerimde de çok söyledim. Rüknü şartları altı tanedir kabulünün şartları 8 tanedir. Onları da çok saydık burada. İmanın yükünü dediğimiz zaman imanı teşkil eden, oluşturan, aslını meydana getiren iki şeydir. O nedir? Birisi, İslam'ın hak bir din olduğunu kalbinin doğrulaması lazım. İçine başvuruyorsun. Kalbin diyor ki, bu din haktır. Kalp karar veriyor. Senin kalbindeki kararı senden başka Allah'tan başka okuyacak kimse var mı? hangi şartı içinde olursa olsun kalbini kimse değiştiremez kimse bilemez onun için kalpteki inanç değişmeyecek ölümle de tehdit edilse daha başka belalarda çıksa karşına o hiç değişmeyecek o rüknü asli hiçbir zaman vazgeçilemez ondan İkincisi dil ile yıkar bir rükmü zahittir, ilane bir rükündür. Yani kalpteki tasdiki anlatıyor o. Dil de söylüyor, diyor ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ben Müslümanım diyor adam. Bunu ne zaman söyleyecek? Hayati bir tehlike yoksa söylemeye mecbur. Kimse onu ölümle tehdit etmiyor. Bir organını keseriz, kafanı koparırız, gözünü kör ederiz demiyor kimse. E söyleyecek, ben Müslümanım diyecek. Ama bizim korkaklar bu korkak Müslümanlar böyle acayip kelimeleri seçiyor Müslümanım dememek için ne mümkünse yapıyor efendim gerçek layık oluyor gerçek demokrat oluyor bilmem özgürlük şu olur bırak bu cantı curtu ya adam gibi ya Müslümansın ya değilsin ya adam gibi konuş böyle uydurma İla, biz işte siyaset yapıyoruz böyle siyasetiysem kabul etmez böyle bir şey yok yapıyoruz saklıyoruz. Saklamak yok. İkrar edecek dilin. İsteyen iman etsin, isteyen etmesin. Ve Rabbuke alemu bil müfsidi. Senin Rabbin bozguncuları yani kendi düzenini yıkma peşinde kendi nizamını yıkma peşinde olan ki genel bir ifadeyle müfsid diye adlandırılan bunları çok iyi bilir. Mesela Firavun'a müfsid diyor Kur'an-ı Kerim. <gülüyor> yani o e ne yapardı Musa'yı kendisine tapındırmak istiyor Düşünebiliyor musun ben sizin Rabbinizim diyor en yüce Rabbinizim Musa dahil hepiniz bana tapınacaksınız İşte bak onun yaptığı bir fesat fesadı böyle küçümsemeyin yani e iki kişinin arasını açıyor bu da fesadın bir uzantısı ama Kur'an fesat deyince küfrü kastediyor yani İslam'ı yıkıcı çalışma, askeri tabirle beşinci kol faaliyeti demektir bu. Rabbim bilir, gerçekten inandım diyen hakikaten inandım veya inanmadım diyen, öyle görünen hakikaten inkar mı diyor? Biz zahire bakarız ama işin gerçeği Allah'a ait. Hükmü verecek, zaten bir gün gelecek ki bütün mahkemeleri istop edecek, اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَحْكَمِ hakimin, Hakimlerin de hakimi Allah değil mi? Bugün gördüğünüz hakimler, hakimi Allah olan mahkemenin sanıkları haline gelecektir. Soracak, niye bu yanlış kararı verdin? Nasıl mahkum ediyorsun sen? Benim dinimi nasıl suç saydın? Benim dinime bağlı bir kişiyi nasıl suçu kabul ettin sen? Ve mahkum ettin. Onlar da mahkemeye çekilecekler. Hiç kimse ben şu mahkemenin başıyım, bu mahkemenin bacağıyım, koluyum. Bunlar sökmez. Bir gün sanık olacak herkes. Ben burada dersimi bitiriyorum. <gülüyor> bir maruzatım var. Yani bu söylediklerimin bir uzantısı. Hocam güzel söylüyorsun da ne yapalım? Değil mi? Ne yapalım? Hep anlatıyorsun, derdi anlatıyorsun da bu derdin çaresine bunu soruyorsunuz bana değil mi? Bir memlekete çok kısa söylüyorum bir memlekete bir sistemi bir düşünceyi bir inancı getirmeni üç yolu var. Dördüncüsünü bulacağınızı ben sanmıyorum. Birincisi bir ihtilal. İslam ihtilalci değildir. Sevmez. Siz inancınızı, fikrinizi normal yollarla kabul ettiremiyorsunuz da zora başvuruyorsunuz İslam böyle zorla kabul ettirmekten yana değildir la ikhira hafiddin işte burada İslam ihtilalci değildir 2 bugünkü metotla söylüyorum bir siyasi partinin koltuğu altına gireyim şemsiyes altına gireyim e o partinin eliyle düşündüklerimi yapayım hangisi olursa olsun düşündüklerinizin yüzde birini dahi o güvendiğiniz siyasi kuruluş yapamaz yüzde birini dahi yapamaz eskiden yüzde on derdim çok yanılmışım şimdi yüzde biri söylüyorum bununla da yanıldığımı sanıyorum yani yüzde birini yapamaz nedir asıl yol kültür ihtilali gene bir ihtilal ama kültür ihtilali yıkılmış müesseselerinizi bir bir canlandıracaksınız kazılmış mezara gömülmüş altın gibidir bizim fikriyatımız onu nereye gömersen göm altın altındır bir gün çıkarttığın zaman kanalizasyondan da çıkartsan o gene altındır topraktan da çıkarsan altındır bu altını çıkartmaya çalışalım ve ne yapalım? güç ne kadar? bugün bu yolda mücadele veren nedir? Kur'an kursları var. Mücadele veriyor. E ne yapabilir bu? Ne yaparsa? kırlangıç İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmek için o Minnacık gagasıyla su taşıyor. Ateşi Allah söndürecek. O suyu, kuşun gagası ne kadar su taşır? Ben söndüreceğim diyor ama sen de çalışacaksın. Bizim çalışmamız, işte İbrahim'in ateşini söndürmek için su taşıyan kuşa benzer. Budur. Budur. İmam Hatip okulları. Gidiyor elden bunlar. Niye sahip olmuyorsunuz bunlara? Şimdi Kur'an kurslarında kim okur? Fakirlerin çocukları okur. Niye? E zenginler oraya gelecek kadar küçülemez ki. Büyük adamlar bunlar. O hiç kendi çocuğunu falan kolejden filan kolejden alıp da Kur'an kursuna getirebilir miyim? Size iki şey istiyorum. Bir, uzatmayayım. İlk öğretimi bitiren çocuklarınızı İlk öğretimi, 8 sekiz yıllık ilk öğretimi bitiren çocuklarınızı bir yıl hasta oldu kabul edeceksiniz. Veya sınıfta kaldı kabul edeceksiniz. Bir yıllığına olsun Kur'an kursuna götüreceksiniz. Ahirette hesaplaşacağım sizinle. Sıratta gırtlağınıza sarılacağım. Çünkü ben tebliğimi yapıyorum size. Ne olur bir yıl ara versen gelsin Kur'an kursunda düzgün bir Kur'an okusun. bilmeal bilgilerini alsın, bir sene sonra... İsterse orada devam etsin, isterse liseye doğru gitsin. Bu çocuklar Müslüman olması lazım. Ama göreceksiniz buna dair tedbir alacaklar. Şimdi bu fırsatı kullanmıyorsunuz. Bunu da alacak Allah elinizden. Sizden birinci isteğim bu. Bunu yapmalısınız. İkincisi şu anda Kur'an kurslarına zayıf da olsa talebe geliyor. Gelen çocuk fakir. Ben bunu yedireceğim. Üç öğün yedireceğim yatıracağım, ısıtacağım, aydınlatacağım hocasının maaşını vereceğim bir yıllık mücadele karşılığında istediğim 300 milyon keşke param olsa da çocuğa ben 300 milyon versem vallahi veririm ama yok geliyor karşıma dikiliyor ya benim çocuğumu alırsın Kur'an okutursun, dinini öğretirsin, Müslüman yaparsın ya e almazsan o da gider şeytanın kul olur satanist olur sen de hesap verirsin ben de diyor ne yapalım şimdi sizden uzatmadan istirhamım şu bu fakir çocukların okuması lazım fakirdir diye geri gitmemeleri lazım bunlara İçinizde, hepiniz değil ama birçoğunuz zekat veriyorsunuz zekatınıza mahsul bunu zaten vereceksin mecbursun bu çocuklardan bir tane mi alırsın, iki tane mi alırsın, üç tane mi alırsın? Birer çocuğun masrafını kabullenerek bu çocuklar okut. Benim petrol kuyum yok. Bilmem ne şirketlerim de yok. Ben orada bekçiyim, kapıcıyım, gelene hizmet edeceğim ama bulamıyoruz parayı. O da bulamıyor. E boynunu büküp gidiyor. Allah için borçluyuz. Bir talebe okut gücün var iki okut gücün var beş okut ben bir taneyi okutamıyorum Can, üç arkadaş bir araya gelin üçünüz bir tane okutun zekatınızdan verin şimdi sizi böyle boş yakalamayayım haftaya isteyeceğim ben bu paralara. hazırlıksızsınız diye bahane uyduruyorsunuz ee bilseydi ki şimdi bildiriyorum haftaya öğrencinin bir yıllık masrafına mahsup etmek üzere vereceksiniz yeşil direkte de söyledim uçularda da söyledim damlıyor ve koskoca Mahmut Paşa'dan bir şey olmazsa ayıp olur olur haftaya hazırlıklı geliyorsunuz ödemede ben sizi serbest bırakıyorum İlla hemen nakit getirin de demiyorum kolayınıza nasıl geliyorsa ama bunu verin ki bende bir yere güveneyim ben o fakir çocukları alıyorum inceliyorum bakıyorum fakir alıyorum Allah'a, sonra da size güvenerek sen işine bak diyorum ben bunun problemini çözeceğim benim itimadımı boşa çıkartmasın. Ama belki de ben haftaya olamam. Ve olamazsan bugün ben buradayım. Bugün de verebilirsin yani. Böyle sıkıntı çekmeye gerek yok. Rabbim bütün hayırlarınızı kabul ediyorsun. Lillahi